Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra Katkılarından dolayı Cross Kalemlerine teşekkür ediniz. Merhaba Lili, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün Edebiyat Metin Okuma. E, Paul de Okuma Alegorileri adlı kitabı yayınlandı. E, Paradigma yayınlarından bir süre önce yayınlandı. Çok önemli bir e, akademisyendi, düşünürdü daha doğrusu. E, daha önce de e, Köylük ve İçgörü adlı kitabı yayınlanmıştı. Ve biz o, o kitap dolayısıyla kendisini...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 Öğretmeni onları Dediğim gibi 1966'da Delida ile tanışıyor Ve Derrida felsefede Yapı sökümün sözcüsü ama Edebiyatta da özellikle ru, Edebiyat bir sınırda tanımıyor aslında Bu e, sonunda çok iyi bir yorumcusu Başka da e, pek çok İngiliz romantiklerin yani Shelley, Keats gibi Şimdi burada da göreceğiz Okuma alegorilerinde e, Dediğim gibi yapı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 ayrım yapıyor. Gazeteler işte böyledir. Basın böyledir. Yani bir, sansasyon, bir olayı sansasyonel şekilde verir. Paul olayı olayıyla evet hesaplaşması gerekir ama New York Times'ın bunu gündeme getirmesi de çirkindir diyor. Ama New York Times'da zaten onun yazdıkları da gazetelerde yazmış olduğu yazıları biz gündeme getiriyoruz diyorlar. Gazeteyi de bu kadar gazete yazıları bu kadar küçümseme. Onlar da önemli şeylerdir. <gülüyor> evet. Diyorlar. Neyse yani diyeceğim böyle bir Önemli tartışma. bir nokta evet. Evet. Bir insan için. İlginç de bir nokta. Yani evet. bu, bu yazdıkları nasıl yaşadığı da bir şey. Evet tabii çok. Asıl soru orada tabii yani. Hani hep rahat uyu derler ya evet. ölenlerin ardından. Evet. E, ne kadar rahat uy evet. <gülüyor> uyuyabilmiştir diye bir soru insanın aklına takılmadan edemiyor. Tabii. Evet. Şimdi e, okuma alegorelerinde söylediği şeylerden, e, tezler, e, ileri sürdüğü tezlerden bir tanesi metnin okunamazlığı. Aslında bunu en çok... E, e,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 vardır. Ampirik olgulara dayanmayan kavramlılar vardır diyor. Yani edebiyat ile felsefi metin arasında bu açıdan da pek bir fark yoktur. Yok. Şimdi dikkat edilirse hatırlanırsa Derida'nın Edebiyat Edimleri adlı kitabını bir konu etmiştik. ki. O da öyle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 De diyor ki eğer Russoy'u biz tanımak istiyorsak itiraflarına bakmayalım aslında. Onun benliği, neden mülkiyetten e, nefret ettiği, aynı zamanda mülkiyette bir özendiğini anlamak için onun politik yazılarına bakmamız gerekiyor. Çünkü yoksul bir insan olduğunu aslında orada daha çok anlatmaya anlatıyor bize satır aralarında. İtiraflar o kadar da çok samimi değil. Kendisini yapmış olduklarını, pek çok yapmış olduklarını temize çıkarmaya çalışıyor. Evet, evet.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 Mustafa Zeki Çıraklı tarafından çevirmiş olduğunda ekleyelim Paradigma inlerinden Okuma Alegorileri adlı kitabının Poldöman'ın. Evet Poldoman çok yapı sökümcü, çok önemli bir düşünür kabul ediliyor ama geçmişi de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 Yazıklarda çok önemli aslında. Mesela Nietzsche yorumları, Jean-Jacques Rousseau yorumları getirdiği yorumlarda baya ezber bozucu bir okuma. Evet. Zaten yapı sökümcünün amacı o. Yani batı edebiyatında, batı kültüründeki kanonik okumaları yıkmak, bozmak. Edward Said'in de hatırlattığı bir kanundan geliyor aslında. Bir metindeki anlamları kesin olarak kabul. evet. Kanun hükmüne getirmek, getirmek. adeta ve kuşaktan kuşağa onu eğitim programlarına almak ve talep insanları öyle yetiştirmek ve o anlamı dayatmak. Burada onların dışında bir anlam olabileceği. Yani bir metinde çok anlam vardır. Bir metin okumak bitmeyen bir süreçtir. Yazar pek çok anlamları içine koyar. Kimisini irade olarak, kimisinin iradesi dışında. Pek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 Evet, figural dediği yani bir reto, hepsinde bir retorik vardır. Rotori biraz geniş anlamda kullanıyor. Rotori e, söylemek istediğiyle anlandı, anlaşıl, anla anlaşıl bizim bizim anla, okurun anladığı arasında daima bir boşluk vardır. Yani örtüşmez. Hiç hiçbir zaman ben bundan e, bunu anladım diye işin içinden çıkamazsın.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 okuduğun kitabı kütüphaneden tekrar alıp acaba doğru mu söylemiş? Acaba şöyle mi yapmış? Acaba bunu mu yapmış? E, Russo sağcı mı acaba? Bir muhafazakar mı? Yoksa gerçek çağının ötesindeki bir liberal mi? Çağının ötesinde bir devrimci mi? Bundan kuşku duymak. ile işini bitirmemek. Bütün ömür boyu sürdürmek. E, Tomlis bir sözünü, hatta, günlüklerindeki bir sözü bu gece sizinle flört etmek ne güzel olurdu. Pardon Tom Uyer'dan duyduğum Catherine Mansfield'in bir sözü. Hmm. Cheov için söyledi. E, bu gece sizinle flört etmek ne güzel olurdu bahÇho demiş bir yazarla yani flörtün ilişkinin ömür boyu sürmesi bir geceye değil Rusa ile ilişkinin ömür boyu sürmesi Çünkü onu tam olarak anlamadığını söylüyorsun ama bu kuşku ona yaklaşma şey isteğini ifade ediyor aynı zamanda onu tek daha iyi anlama isteğini ama bu ama aynı zamanda bu onu hiçbir zaman kesin olarak anlamayacağını da biliyorsun İyi okur zaten okuyamaz derken bunu söylemek istiyor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 Sonuca ulaşmaya çalışıyor. Devamlı yorumlamak ve farklı anlamları, çok anlamları gün işine çıkartmak. O, ve bunun üzerine tartışma başlatmak. Ama hiçbir zaman sonuçlanmayan bir tartışmadır o. Gadamer'in de savunduğu. Bunlar epistemolojiye karşıdır diyor. O, oradan çıkarak Feuerband'ın şeyini söylüyor. O da yani nihilist bir bilim anlayışı vardır onda demektir. Evet. İkisi arasında yani burada söz, Rorty bunu söylüyor. Gerçi bir dipnot da bunu söylüyor doğanın aynasında ama çok önemli bir dipnot bence. ikisi arasında. Epistemoloji reddetme. Epistemoloji niye reddediyor? Çünkü epistemoloji batıda bilginin üzerinde, bir anlamın üzerinde bilginin üzerinde bir tekel kurmak. Onun üzerinde bir evrensel hakikati sahip olduğunu ileri sürmek ve bunun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 Maze is Dead Afgan Wings'den dinledik ve devam ediyoruz. Saat, yarım saat oldu programımızın ortasına geldik. Ve cumalı Adamlar programında Halil Turhanlı ile Bendeniz Ömer Madra Bordoman'ın iki temel kitabından onun yapı sökümcülüğünü, yapı bozumculuğunu ve özellikle de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 Çok imkansız dön, evet, bir şey. Evet, dömanı konuşacak saatler alır yani. Aslında. Evet, bu, bugün esas olarak okuma Hı -hı. alegorileri Hı -hı. üzerinde durduğumuzu da belirtelim. Aslında fark ettim, bir daha elime aldığım köylük ve görüyor. Mesela Hölderling'le ilgili bir bölüm var orada. Ben onu okuma, hiç tartışmamışız. Onu sonraya bırakmışım, başka bir son Hı -hı. zamanı bırakmışım. Öyle kalmış o, Hölderling'le ilgili bir bölüm. Yani...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 Alakası yok. Yani. Paul de evet. evet. Zaten sorun orada. Yani e, şey kadar e, Ezra Pound gibi mahkum edemiyorsun. Üzerine öyle bir karmaşıklığı var. Kullandığı sözcüklerden bir tanesi ale, okuma alegorilerinde hatırlattığı sözcüklerden bir tanesi Yunanca kök yani aporia. E, Bunun içeriği çok kullandığı bir sözcük. Kararsızlık, içinden çıkamazlık, e, belirsizlik.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 gerçekten iki gündelik hayattaki dilde de böyle acaba ne demek istedi bana bu soruyu sormuşsundur herkes sorar evet, yani evet. ne demek istedi bir de Richard Fal' uluslararası anlaşmalarla ilgili bir kitabının bir giriş bölümü bir bölümünü hatırlıyorum ben orada Suun son takın yoruma karşısından yola çıkardı. bana beni çok çarpmıştı bu uluslararası bir hukukçunun bir edebiyatçıdan yola çıkarak uluslararası... Aşağı yukarı şimdi onu çok daha uzun zaman önce okumuştum.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 Şimdi, Burada da ayrı bir dil, evet, dil ustalığı evet. var. Çok ilginç bir konu. Hiç üzerinde fazla düşünmemiştim. Yani çok ayrıntılı hatırlamıyorum şimdi Richard Falk'un ama o uluslararası antlaşmaların eee yorumuyla ilgili bir şeydi, yazısıydı. Daha doğrusu bir kitabın bölümü. Ama benim ilgimi çeken orada Suzu son takım kitabından yola çıkmış bir evet, sözü. Çok... Ve bu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 yani yapı bir yapı temeli vardır. Evet, mimari bir bütün, evet, arkitektonik bir kavramı değil, akla getiriyor. var bandı yani. zaman evet. Alt üstü temel olmadan olmaz. Temeli sanat, evet. Temeli sanat. Yapı sökmedi üstünde. Bu temeli hiyerarşi söküyor. Yani hı. çok anlam vardır. Bu anlamlardan hiçbiri de ayrıcalıklı değildir. Hepsi de aynı ölçüde geçerlidir. Şimdi burada e, bir nihilizm de var. Yani hiçbir evet, sonuca varmıyor. Bir İş, evet.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 ee, o geçmişi ortaya çıktıktan sonra bunu söyleyenler yani kendi... Evet ama bu o, o geçmişten hiç yani nazilerle şu ya da bu biçimde düşünsel bir işbirliği meselesi olmasaydı da evet evet, evet evet gene de bütünüyle böyle bir e, tarafsız kalabilmek bazı durumlarda yani ne bileyim soykırım gibi bir kavram evet. karşısında e, ya da holokostla e, benzeri hı hı. çok temel Radikal vicdani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 pozisyon olabilir. Ben bunların hiç hepsinden de dışındayım. Evet, ben dönüp dolaşıp tabii sözü her zaman ya yani çok sık yaptığım gibi şeye de getirebilirim. Yani doğanın içinde bulunduğu büyük tehdit yani Hı. insan kul yapısı bir yıkıma doğru Hı. gidiyor ve orada da yani gelecek kuşakların daha e, henüz oy kullanmayan ve hatta hiç doğmamış ve kullanamayacak olanların haklarını da ayaklar altına alabilecek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 Dile getirdikleri Time of the Season Eski bir e, parçanın yorumu Değil mi bu Öyle. Evet Time galiba of the Season... kimin olduğunu Ben de hatırlamıyorum ama e, Bir evet, galiba. Orijinalden <gülüyor> çok bir Cover galiba Peki onu dinliyoruz şimdi Some angel have been praying for salvation Cats don't, don't believe in sand. clouds Spade in the cloud It's not merely a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 DJ at the local station Played in He took a job at Zanzibar And did my Christmas shopping I thought about you thought about all the way, way On my late crossing God. Spoke with, with your names And say at least there's a chance We should be sure. İzlediğiniz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 yazdıklarının satırları arasında dolanarak bir şeyler, bazı yorumlar kendimize göre yapmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu ben biraz da pil şekerlik yapıyorum. Estağfurullah. Ama pil şekerlik kötü bir şey değil. Değildir gayet. Zihin değil. açıyor. Evet, evet. Şey yani bana da birçok şeyi hatırlatıyorsun. Benim artık zihnim o kadar eskisi gibi değil. Yani. Eskiden belleğime falan güvenirdim. Ama şimdi değil. Döman'ın sözcüğü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 Yani insan kendi düşüncelerinin yansımasını bulmak istiyor. Ve anda. buluyor yani. da. Evet, da, ilginç doğru. tarafı görüyor ve evet, bulabiliyor. Ya çok hemen bulmuyorsun aslında. Evet. Yani zahmetli bir okumak, yaz, benim yazarım dediğin, benim şairim dediğin onları bulmak çok kolay değil. Değil ama bulunabiliyor ya, çok tabii, ilginç tabii. bir şekilde yani. Bazen insan tam olarak bulamadığı için kendisi oturup yazıyor. Evet. <gülüyor> Philip Larkin, İngiliz şair. E, şair olmaya e, istediğim şiirleri, dizeleri yazan şairler aradım yani aklımdan geçenleri. Ama sonunda hiçbirini bulamadım. Ben oturup yazdım yani iyi şeyi, çok iyi şeyler. <gülüyor> şeyler. Bu, bu böyle bir şeysi vardı bunu. Böyle aslında yani. E, He, ...pek çok şair için, pek çok yazar için de... ...geçerdi, geçerdi. tabii ki... Bir, ...bir okur olarak da ben hakikaten böyle çok hoşuma gidecek... ...benim e, hayatımla örtüşecek... ...benim duygularımı o dönemde yaşadıklarımı... ...tercüman olacak yazarları aramışımdır hep... ...ben yani bazı yazarları sonuna kadar okumamışsın... ...benim yazarım değil dediğim bıraktıklarım da olur... E, ...çok olur yani... Evet. evet. Burada tekrar dönelim... ...Rusya'ya dönelim istersen... En çok yazdığı yazarlardan, üzerine yazdığı yazarlardan bir tanesi, düşünürlerden bir tanesi Russo. Russo'nun itiraflarının e, çok samimiymişmiş gibi başlıyor. Vicdanımı sizlere açıyorum diyor ama vicdan yalanında kaynağıdır diyor. Bir başka e, doğru dürüst olmanın erdemlerinden bahsediyor. Bir başka yerde de e, yalanlar bir kimseyi incitmemişse ona zarar vermemişse e, suç sayılmaz evet. diyor.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 It, samimi itiraf diye bir şey mümkün değildir. Değil. Bunu anlamıyorsun. Ana sonuç bu Türkiye evet. değil mi? <gülüyor> İtiraflarda. Evet, i̇tiraf diye bir şey olamaz. <gülüyor> Çok hiç kimse o denli samimi itirafta bulunamaz. Dilin işleyişine bakarsanız Rusça'da bunu bulabiliyorsunuz. Rusça bunu söylemiş de olabilir. Bilmiyoruz artık. Ama böyle bir anlam hakikaten çıkıyor.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 Bir yazarın çok çelişkiler olması, çelişkilerle oluşturması onun kötü bir yazar olduğunu şey yapmaz, kanıtı olamaz. Çok tekrarladığım bir ve çok da hoşuma giden bir sözü vardır. İnsan çelişkili. Nasıl o kadar... Özü, özür, evet. değil mi? Evet. Yani pek çok çoğuluklar barındırıyor içinde. Kendimle çelişiyor muyum diye soruyor Walt Whitman. evet. Çünkü yani ben çokluğum çoklu, evet, diyor. Çoğulum. Yani çoğulurum içinde kadınlar diye. var, çocuklar var. Bütün Amerika evet, müthiş içinde. Müthiş bir bütün, aslında yani, tabii. İçinde pek çok çelişkiler var. E, doğru. Mesela iç savaştaki askerleri hasta bakıcılık yapmış. Kaçak köleleri ben kapıma açtım diyor ama Walt Whitman'ı okuduğunda da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 Evet yani sonuna da doğru geldik artık programın. Yani şeyi de ilginç olabilir tabii son bir laf olarak ukalalık sayılmazsa eğer Paul üzerinde durmuş olduğu önemli nokta bu belirsizlik ögesinin de aslında bir açıdan da insanı çok beslediğini ve bütün insanlarda yazar çizer düşünür insanlarda yarı kasıtlı böyle bir belirsiz alanın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 Sadece bugünü düşünen, yarının düşünen, sadece yarını ile plan yapan insan özgür, özgür olamaz. Esaretten de kurtulamaz. Yani, yani özgür, özgürlük mücadelesinin, özgürleşme politikalarının düş gücüyle yürütülebileceğinin, Kastor falan çok üzerinde durdukları, evet. Ernst Bloch'un üzerinde durdukları, Ütopya'nın umut ilkesinin unutulmaz büyük yazanın üzerinde durduğu şeydir bu. Politikalar, özgürleşme politikaları düş gücüyle yapılır. Kaynaklarından bir tanesi de Russo'da. Onun altını da çizdim. Ee,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 our fall time, we hold your pictures to the light, bring back some time, and sometimes when I look back through the time, the people get lost, but live in my mind, they're there in my seat, cause dreams never